Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık hava dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 24 Nis, e, Nisan yok Nisan değil. Mart. 24 <gülüyor> Mart 2023 e, 95.0 açı radür Önce sağlık programında yine e, değerli bir konuğumuzla önemli bir konuyu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi ben Ayşegül'den rica ediyorum konuğumuzu tanıtmasını rica ediyorum. Evet, konumuz evet, e, konuğumuz e, şöyle bir konuk ki acaba daha önce neden davet etmedik dediğim bir konuk. Çünkü biz Aslı'yla birçok kez aynı e, masada da oturduk, konuştuk. Ben hep böyle ağzıma açık dinlerim Aslı'yı. Konuğumuz Aslı Odman. E, Aslı Odman'ı zaten e, emekle ilgili, e, istahalı ve iş güvenliğiyle ilgili e, çalışan herkes onun çalışmalarını e, duymuştur Aslı. E, Aslı Otman'ı birazcık bahsedeyim Aslı Otman'dan size. Viyana Üniversitesi mezunu, siyaset bilimleri ve kamu yönetimi, yandalı İktisat ardından yüksek lisansını da burada yapıyor. Yine siyaset biliminde doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlıyor. Şu anda da doğru biliyorsam Aslı Mimar Sinan Üniversitesi'nde şehircilikte değil mi? Evet, evet. Orada öğretim görevlisiyim. Hoş bulduk tekrar. Bu güzel müttefik laflar için de çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ olun. Bize vakit için, kabul ettiğiniz için. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet nereden başlayalım? Aslı, biz Aslı nerede dediğimizde Aslı Sahra Hastanesi'ne çevirmen dediler. Bülent Şık'la konuştuğumuzda duydum. Ee, bir bize bu hikayeyi anlatır mısın? Ee, Sahra Hastanesi'nde çevirmenlik fikri nasıl doğdu? Ee, nasıl gittin? Ve tabii oradaki izlenimlerini de soracağım. Sahra Hastanesi hani çok da bilindik bir şey değil bence. Hı hı. Ee, çok teşekkürler. Esasında hani deneyimler o kadar... Sesim iyi geliyor mu bu arada? Ee, evet. evet. Yani, yani deneyimler o kadar taze ki çok fazla kelimelere dökebilmiş değilim. Yani e mesleki alışkanlıklarla soyutlayarak anlamak bu büyük başımıza gelen felaketin kavramlarını bulmak ve çok sahra hastanesindeki pratikle e, felaketin içindeki duygular birbirine karışıyor yani ikisinin arasındaki o mezo e, o, dili bulabilmiş değilim e, ilk defa da hani doğrudan bu deyimleri anlatacağım ama herhalde önce sağlık programında bunu anlatmak çok fazla e, çok bireysel veya kişisel bir şey olmaz yani <gülüyor> sahra hastanesi e, ben de daha önce yalnızca filmlerden bildiğim bir şeydi. Sahra hastaneleri Dünya Sağlık Örgütü Türkiye afetle ilgili yardım çağrısı yaptıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü verdiği katkıyı işte afetten afetle ilgili fonları uluslararası ekiplerin sahra hastanelerinin kurulmasına da bağlı koyuyor. Yani bu çok otomatik olan bir şey değil anladığım kadarıyla. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ile ilişkisi bu işte afet afette dair yardım çağrısından sonra yardım kapsamında uluslararası ekiplerin ilk e, hızlı e, müdahale için Sahra Hastaneleri kurmalarına bir çok bürokratik de bir mesela uluslararası bir sağlık ne kadar zor çok milli bir sistemdir sağlık sistemi siz daha iyi bilirsiniz işte mülteci doktorların sertifika alması herkes her tıp sistemi kendi içinde ayrı gitmeler yapar, kendi vatandaşına sağlık hizmeti almasın, umutsal sistemlere bağlı O yüzden böyle bir afet durumunda çok e, bürokratik, e, çok üstten giden bir ilişki olduğunu da tahmin ediyorum. Benim e, özgür dönemim iki farklı sahada hastanesinde oldu. Birincisi e, Hatay'da, Hatay'ın bölge hastanesi denilen yani bizim şehir hastanesi diye metropollerden birisi bölgeye katlatılmış o büyük devasa ve işlemeyen. 2017'de açılıp e, temeliyle ilgili ciddi bir sorun olduğu için kurutulmuş, kurutulmaya çalışılmış Amik Gölü'nün ortasına Hatay e, havaalanını bilirseniz onun çok yakınında yapıldığı için 2017'de açılmasına rağmen depremden sonra tamamen işlevsiz hale gelmiş. Arkadaki binaları da pasta gibi çatlamış. Böyle cam giydirilmiş, hastaneden çok plazaya benzeyen böyle devasa bir bina. Umarım gözünüzde canlanmıştır yani şehir hastanelerini falan da e, Ölçeğini işte hastaneyle otele benzemesi, turizm sektörünü andırmasını canlıdırsanız bunun Hatay versiyonu 2017'de açılmış ama işlevsiz. Yani o koskoca hastanenin cüssesinin altında sahra çadırları kurulmuştu birkaç farklı kurumun. Oradaki tek mustarısı ekip Amerikalı bir e, işte dini bir yardım kuruluşunun ekibiydi. İlk defa oradan bir çağrı geldi. E, afetli rehber çevirmenlik esasında bunun adını da e, koymak gerekiyor. 99 depreminden sonra, 99 depremindeki arama kurtarma ekipleri ve daha sonraki e, ikinci aşama Sahra Hastaneleri, 3. aşamada e, insani yardımla ilgili pek çok yabancı ekip gelince çok ciddi bir dil ihtiyacı oluyor. Ve o dönemde örgütlenmiş, işte çeviri birliğinin altında örgütlenmiş ama rehberler odasıyla da beraber çalışan e, ve 99'dan sonra esas öncü ekiplerin afet eğitimi de aldığı bir afet rehber çevirmenlik sivil toplum örgütü oluşmuş. Ben daha önce ben 99 zevrimde de Türkiye'de değildim. afet eğitimi de almadım ama hepimiz gibi İstanbul'da deprem görüntüsünü seyrederken ilk yapabileceğim, ilk hakkıma gelen samut ekipleri olan hani bu ekiplere dil bilgine yardımcı olmak oldu. Gönüllü olarak yazıldım. Ben hani çok uzun zaman sonra bir görevlendirme çıkar diye düşünüyordum ama demek ki ihtiyaç akutmuş. Kısa zaman içerisinde bir görevlendirme çıktı. İlk, ilk gittiğim yer burada çok yaklaşık 70-80'e yani yakın personel vardı. 20-25'i teknik eleman kalanı sağlık hizmeti veren doktor, ebe, ebe yok doğru, doktor, hemşire ve paramedik. E, o yüzden de birebir sağlık hizmeti olduğu için neredeyse her elemana ve her ekibe, hücreye bir çevirmen gerekiyordu. 30 ila 40 çevirmeni kadar çıkıyordu. İlk bu koca e, cismi, cismi kalmış, işlevi kalmamış bölge hastanesinin altında. Etrafında böyle terk edilmiş villaların oldu. imarı açılmak için belli ki koçbaşı olarak kullanılmış ve işlevi vermeyen o acıklı hastanenin altında kurulmuş sahra çadırlarından e, yaklaşık 40'ı da bu, bu şey vardı. E, Amerika, Amerikan hastanesi diyorlardı zaten İstanbul'daki teşvikli. Kalanında UMKE çadırları. Bir iki tane çocukluğumuzdan anısı e, kaldığı kadar zayıf Kızılay çadırı. Onun dışında 112 ambulansları gece burada konaklıyordu. İşte belediyelerin yolladığı cenaze araçları, sağlık araçları, bazen makine araçlarını böyle bir o Hastanenin, Sahra Hastanesi'nin dışında da bir e, devlet kurumlarının üstü haline gelmiş. Çok geniş bir e, dediğim gibi hastane ve otoparkı ve etrafında mıcırlanabilecek alan da geniş olduğu için böyle bir yerde. Bu ilk e, deneyimdi. İkincisinde de Arsuz'da, e, İskenderun Arsuz'daki expo yine e, kurulmuş. Yine belli bir düz alanı olabilen İspanyolların, bu sefer İspanyol Kalkınma Ajansı'nın Arpa Billle beraber işlettiği Sahra Hastanesinde e, yine aynı şekilde tercümanlık yaptık. O daha geç bir aşamadaydı. Benim deneyimlerim fizikten böyle oldu ama daha sonra öğrendim dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütünün bu tarz Sahra Hastanelerine e, varlığına hani üstten iznine dediğim e, bağlamış olduğu ve akut hizmeti tek başına Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın veremeyeceği noktada bu hani bu merkezi kontrolü gevşetmesi ama işbirliğiyle bunları vermesiyle ilgili bir anlaşma olduğunu öğrenmiş oldum. 30'dan 30'a kadar çıkmış bunlar. Çünkü onların haritası Katar'ın, Malezya'nın hala devam ediyor. Fransa'nın vardı. İtalyan Sahra Hastanesi halen Hatay Dep'te devam ediyor. Hiçbir şey unutmak istemiyorum ama en yüksek zamanda yani ilk ay içerisinde şimdi gittikçe işte İspanya Hastanesi de kapandı. Kapanıp gidiyorlar. Şimdi akut sağlık hizmetiyle ilgili evet. bunu da konuşabiliriz. Ama en ilk zamanda 30'dan fazla Sahra Hastanesi daha çok tabii müdahale müdahaleyle ilgili birimler, travmatoloji, kadın doğum, psikososyal e, e, destek ve acil e, ameliyatların yapılabileceği gibi bir hizmet verdiler. Şimdi de yaklaşık 10 tanesi kalmış durumda ama önümüzdeki haftalar içerisinde kısmen Sağlık Bakanlığı'na devrederek ekipmanlarını kısmen de geri götürerek geri dönüyorlar. benim böyle bir afet rehber çevirmenliğin yönlendirdiği dil ihtiyaçlarına, yer ihtiyaçlarına göre oldu. Evet Hindistan'ın, Meksika'nın falan da vardı galiba. O evet Hindistan'ın Hindistan epey kısa sürmüş. Yani sanırım bu şeylerle ilk ilgili. Gelenlerden i̇lk gelenlerden galiba. Erken ilk. gelen ama kısa sürmüştü evet. Aynen Mehreş Emin'in bir haberi vardı bununla ilgili. <gülüyor> Dinleyiciler belki bunu şey yapabilirler. Askeri bir hastane bilimseler. Evet. Hatta e, benim e, işte İspanyol Sahra Hastanesi'nin olduğu yerde yakınında olan bir yer çok kısa sürüyor. Çok da etkin çalışıyormuş ama evet. işte bu. Dediğimiz gibi sürekli uluslararası diplomatik bir alanda evet, oluyor. Evet, Geliş de bütün o sorun alanlarını yansıtıyor. Çok efektif olması rağmen çok erken gittiğinden evet. Mehveş Emin bununla ilgili evet. sorun alanlarından bahsediyordu. Şimdi daha somut sorular soracağız ama çok pratik bir şey soracağım. Sanıyorum Meksika e, sağlık çalışanları e, benim, benim okuduğum sadece Meksika'da ama bir, bir iki başka İsrail bir de galiba. Sorunlar yaşadıkları için hani öngördüklerinden düşündüklerinden daha erken terk ettiler bölgeyi. Bunlar böyle basına böyle yansıt ama gerçeklik payı ne kadardı? Bunların? Gerçekten sorun yaşayan oldu mu? Olmuş mu yani? Benim, e, benim hatır, bazılarının tabii ben de sizin gibi basından takip ettim. Orada hani İstahir Hastanesi'nin olunca diğer bazen tercümanlar arasında mobilesi evet. oluyordu. Dinlediklerim yani hearsay dediğimiz kulaktan dolma şeyler onun da altını çizerek söyleyeyim. Meksikalı sanırım zaten hastane değil. Yani ilk aşamada enkaz arama kurtarma Aha. ekipleriyle ilgili bunlar hepimizin e, çok geniş ulaşabileceği basına yansızlar. Avusturya, Almanya Meksika ekiplerinde işte arama kurtarma çok daha tabii e, alevli de bir alan e, diyebiliyoruz. Evet. Hani ve de e, Türkiye bir yardım çağrısı yaptığı zaman otomatikman geliyorlar. Sahra hastanelerinde öncesinde biraz daha kuralların konuşulduğu Dünya Sağlık Örgütü'nü bir pazarlama, pazarlık zemini var ama enkazda tabii çok alelacele gelmesi, enkaz ekiplerine Araçların, ekipmanın e, yerel, yani Türkiye tarafından sağlanacak olması, burada olmayan işlemeyenler. Bir yandan da her zaman böyle bir sorun var. Biz burada işlemeyen, arama kurtarma ve sağlık hizmetini gösteren, altını çizen bir şey oluyor yurt dışı ekiplerinin gelmesi. Yani doğal olarak varlıkları yapılmayan, verilmeyen, sağlanmayan evet. hizmetlerin altını çizgi için zaten başlı başına gerilimli bir ortam. O yüzden dediğiniz gibi yani hani kim kurtar, hani bu tarz şey ben yani tahmin edebiliyorum şimdiye kadar ki. Türkiye vatandaşlık ve oradaki deneyimimle yani kim kurtardı, kim kurtarmadı çok ciddi bir öfke var. Bu öfkenin yönelmesini engellemek için de işte yabancı yerli hatları eminim kuşkurtuluyordur evet. veya biz yaptık, onlar yapmadı gibi bu gibi şeyler ama benim görebildiğim mesela ekipler kendi içerinde çok profesyonel çalışıyorlardı sınırlarını o diplomatik sınırlarını çok koyuyorlardı adı koyulduğu için Türkiye sağlık otoritelerle kooperasyon hani gerçekten yalnız. O biraz açıklıydı. Yazıca temsili bir kooperasyon vardı. Benim ürduğum evet. hani Türkiye Sağlık Ekipleriyle beraber çalışması, birbirlerinden öğrenmeleri, bir işbirliği olması gibi sağlık çok muhtarası bir etik. Afet'te sağlık özellikle. Ama bunlar gerçekleşmiyordu. Çok diplomatik, çok temsili, hatta çok kontrol. Sen ne yapıyorsun biz de bilelim şeklinde kalıyordu. E bunların enkazda daha da yoğun olmuş olduğunu evet, o, düşünebiliyorum. Ee... Doğru. Doğru. doğru. Ayşe'cük. Aslı hangi dil ya da hangi dillerde çeviri yaptın? İşte Amerika Hastanesi'nde, Almanca, Sahra Hastanesi'nde de İspanyolca yaptın. Evet. evet. Yani e, bayağı... Çünkü bir... Aslı birden fazla dil biliyor, biliyorum. <gülüyor> hangi dillerde yaptı, merak ettim. E, Aslı e, oraya baktığında, Sahra Hastanesi'ne baktığında bir de... E, e, Sence e, neler e, eksikti e, kooperasyonda veya neler tamdı? Ne olsa daha rahat çalışırdın sen orada veya dilerim bir daha böyle bir felaket başımıza gelmesin ama e, Türkiye bir deprem ülkesi. E, gelmeyeceğine dair de e, ihtimal düşük. E, ondan dolayı e, senin buradaki deneyiminle e, hem kendi için söyleyebilirsin bunu. Yani şöyle şöyle şöyle yapıp gitseydim daha iyi olurmuş. E veya oradaki organizasyon şeması hakkında söyleyebilirsin. Şöyle olsaymış daha iyi olurmuş. Ben yani kendi deneyimimde ne olsa daha iyi olurdu. Veya çok mu iyiydi her şey? Yani tıkır tıkır yürüdü belki. Yani çok yani ilk defa dediğin gibi çok fazla deneyimlerdi. Yeni yeni düşünüyorum o yüzden hani çekileyerek de konuşabilirim birkaç tane karışan e, his deneyim var e, tabii şimdi birincisi e, şeyden çok etkilendim e, yani Sahara hani bu bu mobiliteden yani dediğim gibi mesela işte, gerek Amerika ile ekipte olsun gerek İspanyol ekipte olsun yaklaşık 70-80 kişilik ekipler bütün ekipmanlarını acil durumu olduğu için uçakla indiriyorlar ve e, işte 30 kişilik yaklaşık teknik gibi kalanı da sağlık e, çalışanı o yataylık veya mesela en küçük yani en başın Amerikan hastanesinin en başında, İslam hastanesinin en sonlarındaydım ve e, çalışmaya ikinci özellikle yani küçücük de bir çadırda hizmete başlıyor ve daha e, teknik elemanlar genişletmeye başlıyor. İhtiyaca göre sürekli evrilen bir mekansal düzenleme. Yani tamamen işlevsel mekansal e, bir düzenleme var. Teknik ve sağlık bilgisi ve sosyal bilgiler arasında bir hiyerarşi olmuyor çünkü reaksiyon gösterilen ortam çok acil. Et. Yani o açıdan benim onun dışında da düşündüğüm ideal bir çalışma ortamı yasarlık açısından sonra hastaneye söküp giderken de e, cerrahta e, işte İspanyol e, ifayesinden e, gönüllü bir aşçılık kurumunda ahçılar gönül ayrı ayrı STK'larda insanlar vardı tabi ah, e, şeyler yemek yapan bir ahçılar, yemekle ilgili ekolojik yemekle ilgili bir şeyden STK'dan insanlar vardı onun işte Madrid e, Madrid'ten gelen itfaiyesine çalışan, sınır tanamayan itfaiyecilerden vardı mesela son e, çalıştığım, e, gönüllülük yaptığım hastanede. işte şeyle ilgili, WASH dediğimiz hijyenle ilgilenen başka bir STK çalışanlar var. Medikostel, Mundo'dan sosyaller var. En sonunda hastaneyi çözerken herkes aynı vidaları sıkıyor, her nesilleri çıkarıyordu. Bir ihtiyaç olduğu zaman hani bu, bu hiyerarşisizlik, ve meslek üzerinden bir hiyerarşi kurmama beni çok etkiledi. Bir yandan da dediğim gibi ihtiyaca göre o mekanın sürekli dönüşmesi. İnsanların bedenlerinin de onla dönüşmesi. 24 saat dönen e, yani şeyin ortasında hiçbir şeyin bazen ortasındaki o, o hastanedeki o dinamizm, o ilişkiler o bir amaç uğruna bir beden olma hali çok etkiledi beni. Yani bunu başka bir ortamlarda da e, keşke bu kadar akut olmayan ortamlarda da herkesin kendi bilgisini kattığı o çorba bu kadar kolay olsa o kurumların aramıza koyduğu duvarları düşünmek e, hastanelerdeki o hemşire, doktor, paramedik, hasta bakıcı, e, gerarşisinde bazen düşünce bizim de düşünüyorum yani bir, bir amaç uğruna beraber e, bilgisini bilebildiğini bedenini koymak çok zor oluyor iş uğruna e, yataylaşma bu o açıdan biraz e, ortamdan bağımsız olarak bence biraz ütopik ortamlardı geldi yani. teknik olarak çok işliyordu ve belki bugün onunla da konuşursunuz benim çok sevgili bir dostum var o benden önce de Honduras ve e, Fransız itfaiyesine enkazda tercümanlık yaptı o da benim gibi Can havliyle İstanbul'da duramayıp gönüllü olmuşlar arkadaşım Bedir Yılmaz. O kendine iş çıkardı mesela. da yardıma gittiği için Maraş'ta pek çok ekip var orada. işte Bosna Makedonya, Ruslar, Azeriler ve onların bütün tuvalet sistemlerine çalıştı mesela. Nasıl işliyordu? Çok ciddi bir ekolojik ve sıfı tuvalet ihtiyacı var ve bütün o örnekleri hani eliniz, bütün dünya size geliyor. Bütün o ekipler, enkaz ekipleri vesaire daha sonra sahra ekipleri nasıl kuruyorlar? Bütün bunları işte kendisi de bir Barış Akademisi'nden, Mersin Üniversitesi'nden çıkarıldıktan sonra bir çiftçi olmuş, Daha öncesi de var. Bostancı olmuş, ekolojik tarım yapan bir arkadaş. ve kompost üzerinden bu ve ekolojik eee tuvalet meselesine takılıp bu da örnekleri yaptı. Sonra mikrobiyologlarla çalışmaya başladılar vesaire. Yani bu um, mekan, mekanın e, ihtiyaca göre dönüşmesi bence bu akut durumlarda felaket durumları açıkçaa rağmen bizim bugün içinden geçtiğimiz ekolojik krizle ilgili pek çok daha kalıcı soruna da ee, düşünmemize imkan sağlıyor. Yani böyle olağanüstü, gerçekten olağanüstü hallerde biz normal yaşadığımız hayattaki işlemeyenleri de görüyoruz. yani burada çok önemli bir örnek. Bir teknik işin küçümsenen mesela hijyen e, uzmanları dediğimiz tuvalet meselesi, atıp su nereye gidiyor, temiz su nasıl yapılabilir, e, e, sağlık, sağlığın bütünselliği, ruhsallık ve bedenliğin ortak, aynı çadır içerisinde, yani kompartman ve polikliniklere ayrılmadan aynı sahra'da hepimiz. Bütün bunlar buna Demokratikteki işte sağlığın sosyal belirleyenleri hakkında, sağlık uğruna, interdisciplinar çalışma hakkında çok şey düşündürttü. Bunlar iyi işleyen yanlardı. Ee, ve de bir yandan bir şey yapabildiğimizi hissetmek, yani sağlık hizmetinin devamı için o dille ilgili mesele, ee, o, o iş konu içinden bir tercüman olarak görmeye çalışma e, çok şeydi. Bir tane günü unutmuyorum, 20 Şubat günü. Hatay'da 6.4 sefirim oldu. Benim çiftim bitmişti. 7'den 7'ye çalışıyorduk. 13 saat ve gündüzünde çok hasta girişi oldu. Günde 200-300 hasta giriyordu. Ve giriş çadırında triyajda çalışıyordum. Ben o bir, o biraz tam bir sosyal bir sahne gibiydi. Bütün toplumdaki e, farklılaşma faylarını görüp o çadırda kimsenin e, huzursuz hissetmeden, bir, bir, e, işte milliyet farkı, cinsiyet farkı veya daha ağır hasta, daha az ağır hasta, çocuk büyük olan bu gibi sorunları daha az yaşayarak birazcık da geldiği yerde sıcak bir çadırda iyi hissettikleri sağlayıp priyaja yardımcı oluyordum. Orada işim bitti ve 20'sinde akşama doğru, e, ya yani normalde bir molaya çıkıyorduk, deprem oldu. Ondan sonra işte gece 9'dan sabah 7'ye kadar hiç ambulanslar durmadı. İlk defa böyle bir bütün boyutlarıyla sağlık hizmeti, acil hizmet, onun getirdiği yani gerçekten fiilen kime önce bakacağınızla ilgili o karar vermek zorunda olan doktorlar, hemşireler ve buradaki o soğukkanlılık yani benim için insani olarak da hayatta karşılaştığım zor e, kararların o kadar zor olmadığını da düşürdüm. Yani gerçekten kutsal demek istemiyorum ama acil bir durumda müdahale ve bütün onun organizasyonundaki soğukkanlılık, e, sıraya koyma vesaire o çok çok e, benim için 20'si unutmayacak bir gün oldu. E, yani hayatını kaybedenlerle e, yeniden evde girerip sakat olarak, parç olarak çıkanlarla ailelerle görüşme ritmini kurmakla e, bu bunlar hani yani insanın insanın yanında durduğu zaman bilgisiyle neler olabileceğini gösteriyordu keşke bu tarz küçük modeller daha çok arttı dedim. İşlemeyen e, yani yanlardan hep de sordunuz dediğim gibi ilk defa düşündüğüm için biraz karışık oluyor olabilir mesela dediğim gibi o gerilim e, çünkü Cumhuriyetlerinin sağlık çalışanlarıyla Sahra Hastanesi'nin arasındaki gerilim çok açıktı. Ee, i̇yi bir koordinasyon yalnızca teknik ve temsili bir koordinasyon vardı kişiler düzleminde. Yani, yani var oluşlarına sabretmek gibi ee, bir işbirliği sağlık üzerinden kullanabilecek işbirliği e, gerçekleşmedi. Daha çok kontrol üzerinden gerçekleşiyordu. Bunu görmek çok üzücü. Gönüllü olarak mesela ülkede çalışan kişisi olarak çok müthiş insanlarla çalışmama rağmen kurumsallığın e, gerçekten e, işlemediğini e, düşündüm ve özellikle o gerilim de aslında. Hani sağlık üzerinden bir e, ortak bir ruh, ortak bir pratik yaratılamadı yani gerçekten çok e, kontrol için sanki oraya dikilmişlerdi genelde şeylerde işte tercüman arkadaşlar ve e, yani yalnızca o misyon için misyon diyorlardı bunu. gelmiş olanların gelenlerin sağlık hizmeti dışında da işte birazcık psikolojik ihtiyarın başka ihtiyaçlarını başka yere yönlendirme gibi reflektörü varken çok uzaktan atananların gerçekten atanmış bir memur gibi davranmaktan bırakıldığını, kendi zaten çalışma koşullarının çok kötü olduğunu, kötü çadırlarda kaldıklarını, çok mutlu olmadıklarını hani böyle metazoru bir şekilde atıldığını hani o sanki afete sağlık müdahalesi yapmıyorlarmış gibi oluyor. Kişisel olarak çok dirayetli, direngen insanlar dışında sistemin böyle işlemediğini gördüm. Yani Türkiye'de olan şey sanırım burada da menajer olarak yani yönetici sevk edici olan amirlerin sağlık hizmetinin etiyle gerektirdiği zorlukla, Afet'te iki hafta boyunca o görevlendiren, Türkiye'nin her yerinden görevlendiren insanların ihtiyaçları ilgisi olmadığını, bunu da her an bir gerilim olarak o kut durumda hizmet almaya çalışan vatandaşa patladığını gördüm. Yani yine insanlarda değil mesele organizasyon diye düşündüm. Bu çok daha olabilirdi. Son şeyde sevgili Ayşegül, dün dün bir e, emeğin depremolojisi diye bir toplantı yaptık. Bir Leyla e, vardı, hemşire olarak e, ses, sesten üzeri bulunmuş sağranla ilgili bir eleştiri formüle etti. sağlık hep konuştuğumuz medikalizasyon yani belli bir sürü açtığı zaman hani tedavi edici değil yani tamamen bir pantuman yapıcı ve medikalize bir süreç otururmuş hastanelerin şimdi sağlık bakanlığına aktarılıp devam etmesi ve şimdi her yerde yeni şehirler yapılırken tamamen tarumar olmuş devlet hastanelerinin yeniden yapılmasıyla hiçbir şeyin konuşulmasının ne kadar konuşulmaması ne kadar sorunlu olduğunu söyledi. Dün hiç düşünmedim o boyutu düşündüm. Akut durumda tabi sahra hastanesi bunun orada durup hani sanki hizmet veriyormuş gibi yapıp yani hap dağıtıcı bir şeye dönüşmemesi gerekiyor akut durumda ve o hastanelerin yani tamamen kendi içindekileri de altını alan öldüren o İskenderun Hatay'daki hastanelerin öncelikli olarak tabii ki kamu ihtiyacına hitap edecek şekilde yeniden inşası lazım ki şu anda biliyorsun yeni şehirleri mülteciler paylaşmışlarda daha taşa şehir yapıyorlar kimse o hastanelerin ihalesinden bahsetmiyor. Bu da ayrı bir boyutu diye düşündüm. Dün konuşmamızda aklımıza geldi. Peki program sırasında biz birkaç parça çalıyoruz. İsterseniz bir müzik arası verelim. Daha sonra soracaklarımız olacaktır. İlk parça olarak önce sağlık programının konuğu Tina Turner. kendisine We Don't Need Another Hero isimli parça dinliyoruz. 25.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konuğumuz Sayın Aslı Odman. Ee, ve kendisinin e, deprem bölgesindeki deneyimlerini, bu arada, e, Sahra Hastanesi'nde başlayan çevirmenlikle ilgili çalışmalarını dinliyoruz. Evet Ayşegül, nereden devam edelim? Evet tabii aslında e, lisansına, yandanına baktığımızda siyaset, bilim, kamu yönetiminin yanında iktisat dikkat çekiyor. Ee, ve e, son e, konuşması da depremin emekolojisi üzerineydi. E, i̇ktisadi akılla baktığında aslı bu büyük felaketler, Covid 19'u yeni yani geçmedi ama hani o hararetli zamanları geçti. Ardından deprem, e, bu afet. E, yani dünya tabii iktisadi bir akılla yönetiliyor e, şu anda. E, ne deseniz hani çevreyle ilgili, doğayla ilgili bir şey deseniz diyorlar ki ekonomik sonuçları ne onun. E, şunu durduramayız çünkü ekonomik sonuçları. E, sürekli bir ekonomi ekonomi bize dayatılıyor veya sağlıkla ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunun e, maliyet analizi nedir deniyor. E, tabii hani belli açıdan da evet doğru ama ee, bu iktisadi akılda biraz daha e, yumuşama oluyor mu bu afetlerden sonra? Hep denir ya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hani biraz daha e, tırnak içinde akıllanıyor muyuz? Yoksa yani aynı hararetle, aynı e, kapitalist fetişizmle ilerliyor muyuz? E, yoksa başka bir ihtimal için e, bir umut var mı senin bakış açında? Yani tabii biz deyince ben kendimi... E... Zaten hep bu felaketlerle evrilmiş olan, yalnızca tabii ki COVID'e ve depreme bağlı değil. Yani bu sistem tamamen yıkarak, yeniden yaparak kendini yeniliyor. Yani gerçekten bir organizmadan bahsediyoruz ve işte yaratıcı güçlerin yıkılması her zaman besleyen bir şey olmuş. İki tane koskoca dünya savaşı çıkarmış ve onlardan beslenerek çıkmış bir, e, bir modelden bahsediyoruz. Yani halen 18. yüzyıldan beri bir şey kapitalizm diyorsak, devam eden e, çekirdek üretgeç diyebiliriz. Yani çekirdeğinde devam eden şeyler var. Onlardan biri de yıkarak yeniden yap. Yani, e, hmm. Bunu en ekot olarak artık sınırlarında ekolojinin görüyoruz, ekosistemin görüyoruz. E, bu çok uzun erimli bir şey esasında. Şimdi bunun adı makşerin dört atlısından gelen bir zaman salgın olabiliyor, deprem olabiliyor, savaş olabilir Bunların ama kapitalist formunda tekrar sistemi besleyen bir şey oluyor. O yüzden... E, bunun e, çekirdeğinin yani radikal bir şekilde değişmediği sürece her zaman besleyeceğinden yola çıkmak gerekiyor. Yani bunu kendi nesli savaş nesli değiliz. Yani biz bu coğrafyada şeydi. Bu coğrafyadan yapalım. Akut olarak mesela. ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Avrupa gittim, okudum, geldim. Ben akut bir savaş görmedim tabii. Bu memleketinde olsun, da akut savaş görerek büyüyenler de oldu. Ben kendi deneyimimden bahsediyorum. Tabii oradaki deneyimin çok daha ileri bir bilgeliğe <gülüyor> götürebileceğini farz edebilirim ama yani mesela bu işte Kovit veya deprem, pek hepinizde darbe, Türkiye'de her nesi darbe nesli oluyorsa bir darbeyle büyümüş. Bugün bir şeylerin sonuçlarındaki hani acımasızlık diye gördüğümüz, yani nasıl yapabilirler? İşte biz birinci haftada enkaz altında insan varken nasıl birinci haftada oturulupta yeni kent merkezlerinin planları önüne Google Earth açılıp da çizilir? Bunlar belli daha önce de bu işleri kent merkezlerinde yurt dışında yapan müteahhit firmaları, dağıtıları buna gönüllü olan mimarlık büroları çıkar vaziyet planı çizer. Nasıl olur da bütün o planlama, bütün 150 yılda gelişmiş olan ekolojik denge, sosyal adalet, jeolojik yerleşilebilirlik, tarım alanlarını gözeten 150 yıllık gelişmiş bir e, kamusal meslek plan e, pratiği olan şehir plancılığı ortadan kaldırılıyor. Her seferinde şaşırıyoruz ama e, 1930'lardan Walter Benjamin'in e, filozofi yani faşizmi, liberalizmin bir devamı olarak gören ve esas sorunun buna şaşırmak olduğunu söyleyen Walter Benjamin'e daha yakınım ben. Esasında şaşıracak bir şey yok. Bu yıkımdan besleniyor. Biz bu yıkımdan beslenen e, e, organizmanın yüzüne baktığına herhalde farkına varmamız gerekiyor. Yani birazcık daha orasını burasını sanırım oynayarak değişmeyecek bu. Yalnızca benim kendim açımdan söyleyeyim bu kadar çarpıcı yani bu kadar hani bu e, birebir kendi neslimizi yaşayan gençlerimizi, insanlarımızı, bildiğimiz coğrafyayı kaybetmenin etkisiyle yine aynı şeyin, aynı acımasızlıkla, aynı soğukkanlıkla, aynı sistemik e, müdahaleyle olduğunu görmek çok farklı. Yani tabii ki e, devam ediyor. Deprem öncesinde, kentsel dönüşümde ne yaşıyorsak burada daha büyük bir ölçekte devam ediyor. Olağanüstü hal, yani yasalarla yasaların ilga edilmesi, yasalarla yasaların ruhunun ortadan kaldırılması yani 150 yıllık haklar silsilesi halinde oturmuş e, yasaların yasalar yoluyla torba yasalar yolunda oluyla olağanüstü hal e, yasaları yoluyla istisna halleri yoluyla ortadan kaldırılması ciddi bir sürekli karz ediyor esasında e, şaşırtıcı olmamalıydı ben kendime de e, kızıyorum bunun çapını öngörebil yani ilk kafda zaten bekliyorduk e, böyle bir şeyi de e, yani bunu da e, konuşmak gerekiyor. Besleniyor tabii ki. Yani yeni inşaat süreçleri, yeni inşaat süreçlerine girebilmek için apar topar, hızlı hızlı insanların bedenleri halen içindeyken e, e, molozuyla çok daha büyük bir e, ekolojik sorun yaratarak yani bu felaketi çok büyük bir zamanı ve mekanı yayırarak moloz dökümüyle devam ediyor. Ve bu işte depremle seçim arasında rejim değişikliği arasında sıkıştırılmış bir şekilde çok geri dönüşsüz. Ve çok kısa vadeli bir birikim rejimine devam ediyoruz. E, bu da böyle biraz orasından burasından değiştirerek, biraz daha iyi tasarım yaparak, işte birazcık daha da e, şey, e, yalnızca neler yapılması gerektiğine, basın açıklaması yaparak falan da değişecek gibi hissetmiyorum. Bizim daha farklı bir şey yapmamız ve doğru bilgiyi, adaletli bilgiyi, ekolojik bilgiyi, örgütlerimiz gerektiğini düşünüyorum. Herkesin kendi bilgisini diğerleriyle birleştirerek hayata geçirmek için... E, daha uygulamalı bir bilgiye de dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bizim gerçekten biz diyorsak farklı bir şey yapmamız lazım. Yoksa çok büyük çıkar, yani dünyayı yakacak kadar büyük çıkar grupları var ve onlar harıl harıl şimdi yeni kent merkezlerini yapıyorlar harıl harıl. Milyonlarca ton afet atığı hı hı. kalıcı bir tehlike arz edecek şekilde sulak alanlara, yerleşim alanlarının dibine, tarım alanlarına dökülüyor. Sizin bulunduğunuz e, İstanbul'un Arsus ondan önce de Hatay bölgesinde buralarda başladı değil mi? o e, Yeni inşaatlar ya da planlanıyor muydu? Gördünüz mü? E, ben şahsen görmedim. Gidebilecek imkan olmadı. 24 saat dönem e, hastaneler olduğu için ondan sonra da ancak işte malzeme erzak yani merkeze gidebildim ama bununla ilgili çok e, önemli umarım da ileride suç duyurlarına e, zemin teşkil edecek. Araştırmacı, gazetecilik çalışmaları var. Kimseyi Dikletmek, unutmak istemiyorum. Ee, Gün doğdu. Önce işte Hatay'dakileri gel gelirdi. Daha sonra Gön Gönlük Yükseler Tahincioğlu'nun Adıyaman Maraş'taki hmm. dökülen yerleri belgelemesi. E, Antep'teki e, Hatay'daki diğer yerler. Sedat Yılmaz'ın haberleri çok önemliydi. İkincisi unutmak istemiyorum. Unutum varsa da kusuruma bakmasın. Yani gerçekten gittikleri zaman o gözle baktılar ve moloz döküm yerlerini belgelediler. Birden çok güç var. Yani e, şey de tabii Barış Hatay'ın e, Hatay'daki belgelemeleri de çok önemli. Onların soru önergesi de olduğu bir cevap almadıkları. Nasıl yapılması gerektiği ve ne yapıldığı ile ilgili. E, her bir pratik birbirinden <gülüyor> kutu eğer Genel olarak bir şey söylersem boşluk, yani çukura yapmak. O çukurun su havzası ilişkisi çok açık. Dere yatakları dolduruyor. Dere yatakları yerleşme çok yakın yerlerde dere yatakları dolduruyorlar. E, dere yatakları bir dere su ilişkisi, tarım ilişkisi, tarım alanları... Çok yakın evet. yerlerinde oturuyorlar. Ee, normalde il afet atık planının çok önceden, afetten çok önceden hazırlanmış olması gerekiyor valiliklerle. Ben bu iş başladığından beri ilk haftada zaten titreyerek bunu araştırmaya başladım. Asbest eser meselesinden il afet planlarına, atık planlarına ulaşmaya çalıştım. Bulunamıyor, bulunamıyor, nerede bulurum diye araştırırken takti 24 Şubat kararnamesi çıktı. Bu başkanlığı kararnamesi ve bu kararnamesi rutin zamandaki bütün atık dökümle ilgili e, mevzuatı, kuralları, belgelendirme mecburiyetini ortadan kaldır Yani biz daha nerede derken zaten onlara bile gerek yok. Bulduğunuz yere dökün, yıkım müteahhitleri, kandı aralarında paylaştığı daha büyük ihtimalle müthiş bir süreçte, kentte toz dumana katarak bunlar kaldırılıyor. Ondan sonra önceki döküldüğü yerlerde Türkiye'nin tarımının tarım ürünlerinin %25'e yakınının çıktığı, hayvan tarımının yapıldığı. Orda tarımın yapıldığı, %25 hani besin zinciri üzerinden bunların hani problemi daha ne kadar yayılır? Besin zinciri üzerinden direkt diğer türlere yeryüzünün üstünde yaşayan yeraltı türler üzerinden de bir tek Türkiye'li kısıtlı olmayan bütün mikroorganizmalara zararlı e, bir süreçte e, dökülüyor. Deri yatakları tercih ediyorlar gördüm. Hani boşluk ya. Hani boşluk diye düşünüyor. Gerçekten ekoloji ekosistem anlayışı bu. <gülüyor> o o seviyenin onlarını gördük. Yanda cami var, okul var, e, köyler, e, mera alanları e, ve bunların e, dehşet verici olan bir kısmı tabii çok daha rutin zamanda zaten atık döküm alanı olmuş. Yani bu çok ciddi bir yapıcı bir sorun daha önceden. İmkansal dönüşme zaten bin bina yıkılıyordu Türkiye'de. Kentsel dönüşümün adı koyuldu. 2013 senesi, 2014-2023 arası kaç sene olmuş? 13 sene. 13 sene çarpı 365 çarpı bin bina zaten yıkıldı. Biz böyle zamana yayılmış bir felaket zaten yaşıyorduk. Türkiye'de bin bina. Bahane de çoğu zaman da deprem bahane edilerek yalnızca e, binaların yenilenmesi. E, için, yani o e, o sistemi ayakta tutmak için harlanmış bir inşaat ekonomisi yıkılıyordu. Asbestine bakılmadan hiçbir şekilde belgelenmeden hafiyat moloz alanları'nın ne kadar sorunlu olduğunu e, biliyoruz. Onlar da belgelenmeden yapıyordu. Tam mevzuat yeni yeni oturuyordu. Pratikler arkasından gelmeden deprem geldi. Yani bu bu felaket esnasında zamanla yayılmış şekilde başlamıştı. Şimdi çok daha kompakt bir halde cepemizde asılıyor. Yeni yerler göstermemiz lazım. Yani mühendisleri yine kendi bilgisini örgütleyip jeo membranlama yapılacak yani altında su sağlayacak geçici depolama alanlarının yapılması lazım. İşte bir sürü örneklerden bahsediliyor. Ee, savaş e, şeyleri şeylere enkazlı enkazının Alman kentlerinde Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hani bir anıt da oluşturacak şekilde çukur dolduracak da değil daha üretecek şekilde yapılması altında bir membranlama sağlanırken yani, hani bütün bunlar hep de konuşulabilirdi. Bu şartlar altında en azından hasarı azaltmak için bir yer önerilebilir. Mevcut olan pratiklerle ilgili hızlı bir şekilde kararnameye rağmen bu imkanlarımızı ortaya çıkan kararnameye rağmen kazanacağımızı bilmeden belge üretmek adına suç duyurları yapılabilir. Yani gidilip dökülmesi engellenebilir. Yani çok bunu oraya döktükten sonra geri dönüşü yok. Yani gerçekten bu açıdan daha radikal şeyler de yapılabilir diye düşünüyorum. Ama ee, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle istediğiniz yere döküne dönüştü bu değil mi? Dönüştü. Belgelendirme evet. Şu anda zaten hem o var o bütün belgelendirme gerekliliğini belgelendirmeden muaf tutulur diyor. Ay. Sanırım 2. maddesinin 13. fırkası belgelendirme yani zaten filan belgelendirmeden evet. muaf tutulur diyor. Ee, bir de onun dışında çevre mevzuatıyla ilgili her şeyde 8 Mayıs'ta kadar yalnızca o hal bölgesinde değil, AFET bölgesinde bütün Hı. Türkiye'de askı Yani yine Hı. karlar bütün kanun hak arz edilen kanunlar ortadan kaldır. Ama bu şartlar altında da yine e, suçturusu dosyaları hazırlamak, belgelemek, çok yoğun sistematik belgelemek, birilerinin yalnızca bununla uğraşması, başka yerler göstermek, e, en azından birkaç tane iyi örnek, iyi pratik göstermek çok önemli olacaktır. Neyin yolunda gitmediğini çok iyi biliyoruz ama başka bir şey de önerebilmemiz lazım bu şartlar altında diye düşünüyorum. Çok Peki, ciddi bir seçim çünkü. Bir müzik daha bu kez e, konuğumuz Marina Rosat. Kendisinden Simekeres eski bir isimli parçayı dinliyoruz. 24 Mart 2023 Cuma günü 95.0'a çıkartıyoruz. Yine saat 13'te başlayan önce sağlık programında Marina Rosel'den Simec Geres eski bir <gülüyor> Ne demek ee, Sayın Odman? Hmm. Ya, Ay, çok güzel bir şart Hiç bilmiyordum. Ee, eğer bana yazmak istiyorsan, mektup yazmak istiyorsan diye. Deyip... Sahra Hastanesi'yle ilgili özellikle mi seçtiniz diye düşündüm. Gerçekten Adresin İspanyolca ki... bir ilişkinizi bilmeden böyle şey... <gülüyor> Hayır, bir de askerlikle ilgili işte ateşin yanında, üçüncü çadırın orada ateşin yanındaki ikinci kişiyim ben. Bana yazmak istersen meklif diyor. Vay canım. Peki, <gülüyor> bu arada hemen belirteyim. Schneider Temple diye geçen... Karaköy'deki e, eski e, sinagog şimdiki bir sergi alan olmuş. Orada bir sergi var. E, Çanakkale'de bir Fransız asker e, ailesine yolladığı mektuplar. Ama yarısı e, denetimden geçen kartlar ve mektuplar. Yarısı el altından dışarıya göndermiş. Oradan gönderdikleri. Aradaki korkunç çelişkiyi ve anlatı farkını görüyorsunuz. İlginç bir şey. Öyle bir... 15'te, 1915'te mi? Evet, evet, evet. evet. İlginç. Evet, çok ilginç. Benim de ailem Çanakkale'de o sıralardı 1915'te bizim de aile arşivinde öyle e, askerlere yazılmış mektuplar var. Muhakkak seyredeceğim çok tesadüfler oluyor. Iki, iki, evet. Marina Rossel'den geldik e, deprem konuşurken Çanakkale'ye savaşındaki e, askerlerinden geldik. Evet sahra, de, Sahra'lardan ve Sahra evet. hastanelerinden geldik sanırım, evet. Peki Sözer Şükrü sende. Evet, e, molozlardan bahsettik. E, Aslında bu konuda çalışmaları var. Oradaki e, yıkımdan bahsettik. Tabii bizim de arkadaşlarımız soruyor. Aslı asbest üzerine de çalışan bir isim diyor. E, oradaki asbest e, durumu hakkında neler söylemek istersin Aslı? E, şimdi sevgili Ayşegül, evet asbestin bir daha Türkiye'de 2010'da yasaklanmadan önce. Ee, Avrupa örneklerinden orada halk mücadeleleriyle yasaklandığı için o büyük belgeleme sürecinden e, yarattığı büyük e, riskten, halk sağlığı riskinden haberdar olmuş bunu uğraşan bir insan olarak esasında bu molozların yalnızca asbest üzerinden tartışılmasıyla ilgili e, çok dengenin karşılığını düşünüyorum. Çok büyük bir sorun tabii ki asbestle ilgili ama her zaman böyle tek soruna indirgenince başka bir örnek vereyim bakın. Fasada da e, havuz e, patladı. Genelde altın madenci ile ilgili meseleler yalnız siyanür üzerinden de tartıştırılıyor ama o bıraktığı atık, bıraktığı çöp çok daha büyük sorunlara yol açıyor. Yani bir tane sorunu önümüze atıp diğerleri tartıştırmamaya yol açmaması lazım. Evet asbest 2007-2008'den beri önce gemi inşaada, gemi sökümde, daha sonra tabii bir kentsel dönüşüm kuryası başladı. Ve İstanbul'daki İstanbul örneğini vereyim, İstanbul'daki binaların, 4'te 1 ila 3'te 1'inde bazı bölgelerde çok daha fazlasında eternitinde, işte kazan dairelerinde, bazen çimentosunda Türkiye'de iller bankasının yaptırdığı bütün su boruları asbestli su borularıydı. Kendisi bunu ithal asbest ürettirdiler. Bu saçın %1'i olan lif, mineral yani doğal olarak ülkemize çıkan lifin. Mutlak astrojen olduğu tescil edildi. Dünyada tek çok ülkede yasak. 2010'dan beri Türkiye'de bir mevzuat değişikliği yasaklandı. Bir halk hareketiyle değil. O yüzden bununla ilgili bilinç çok düşüktü. Çok uzun zamandan beri bunun böyle kendinizce kentsel dönüşüm riski alan ilanları, depremi öne sürerek yapılan riski alan ilanlarının raiç bedel ve rant üzerinden ilerlediğini, çok hızlı yıkıma götürdüğünü esasında kendisi bir afet yarattığını, küçük böyle asbest haritaları çıkarak yapıyordu. Çünkü bunun envanteri kamusal olarak tutulmamış, tutulamış bile paylaşılmıyor. Biz de bina yapım ıı, süreleri, Türkiye'deki ıı, asbestin ne zaman pik yaptığı üzerinden tehlike bölgelerini ıı, ıı, gösterip bu e alan ilanlarından sonra hızlı yıkımları mesela Fikirtepe acele kamulaştırmayla Çevreşehircilik Bakanlığı'na mülkiyeti geçti, Çevreşehircilik Bakanlığı bizzat girip e, e, Kadıköy'ün son soyulaşmamış yeri Kuzey'i binden fazla binayı çok kısa bir süre içinde rüzgarlanma Rüzgarlanmayla çok yoğun gitmelerin evet. yaşadığı yerlere bunları indi. Şimdi bütün bunlar bir deprem bölgesinde yani bile bile bile, yap, bile isteyerek tamamen rant odaklı bu kadar günde bin binanın içinde dörtte bir, üçte bir oranında asbestli olduğunu bildiğimiz yerde veya asbest su borularının törenlerle kuşa kağıda basını belediye dergilerinden atıp değiştirdiğini görüyoruz. Bu sorunlar yaşarken deprem bölgesine bakıyorsa bir deprem o binaların ciddi bir kısmını çökertti, o tozun içerisinde ciddi küfler de var ki asbest küfi dışında da başka küfler, tozun kendisi, ele gelen her şeyi e, tehlikeli e, muamelesi yapmak e, gerekiyor. E, sağlıkçıları anlatacak değilim. Ama bunuda bir şey yapamazdık diyelim. Depremde olan oldu. Bu asbest sanayicilerinin büyük ucurumdur dünyaya bu kadar bu malzemeyi yaymak ucurum kastanlarına bahsetmem olan oldu. Sonra insan canı kurtarırken bir yere kadar biz canla başla o yardım paketlerinin içerisine FFP3 maskesi di koyulmasını. İşte gönüllülerin, enkaz çalışanlarının, orada gönüllülük yapanların yakında bekleyen ailelerin bunları takmasını bir başka bir şekilde 10, 20, 30 sene sonra ortaya çıkacak sorunları yaşamaması için, bunların paketlere girmesi için koordinasyonlarla çok uğraştık. İşte bir kampanya yapmaya çalıştık. E şimdi üçüncü aşamaya geldik. Enkaz apar topar o insanları da yerinden etmek, yeni kağıt merkezlerine taşımak, yandan da mülkiyetlerine el koymak da artık mümkün. Biliyorsunuz 126'ın oğlu kararname hazineye direkt e, transfer edebiliyor, mülkiyetleri itiraz hakkı olmadan. Yani esasında enkazın bu kaldırım hızı ve parçacıklığı bir yerden de hızlı hızlı yeni inşaatları yapmak için. Yani hız yine öldürüyor, bu açıdan da öldürüyor. Yani bu sefer bir tek asbest değil, tabii tozutarak çıkılan her bir yıkım mühendisi ayrı bir yerde tuttuğunu koparıyor, hiçbir düzen yok burada. Toza dumana batmış bir durumda. Benim sahadaki gözlemlerimde e, özellikle Hatay'ın içinde söylüyorum, çünkü yaşayan insan... E, Hatay'ın içerisinde az insan kaldığı için mesela özellikle enkazın yıkıldığı yerlerde çok fazla polis asker yoğunluğu var. Yağmayı engellemek özellikle ticari bölgelerde. Ve onlarla ilgili, onlar bir kez bile maske görmedim ben. Hani onlar tavuk dürümü yiyip çay içiyorlar ve onun içinde oturuyorlar. Yani bu nesil kolluk kuvvetleri ciddi bir tehlike altında. Tabii enkaz kaotik yıkıldığı için orada geçici barınan, çadırını kuran insanlar, onları onlarla dayanışan gönüller de tehlike aslında. Ama dediğimiz gibi afet atı asbestten çok daha farklı bir, bir sorun. Ee, asbest, bu, buralarda sorun olurken tozuma ve yani lif, lifler üzerinden tozuma sorunu var ama suya geçişinde bu kadar tehlikeli değil. Şimdi de bunları ekliyoruz bu afet atının içerisine asbest dışında o bölgenin Anadolu kaplanları olduğunu hatırlıyorum. O dönemin o bölgenin sanayileşmesi çok desteklendi. Orada iş yerleri de yıkıldı. Çoğu zaman toplumun görmediği bir kısımdır. Her şey konut ve tüketimden ibaret gibi yapılıyor. İş yerleri var, lojistik merkezler var, depolar var, hastaneler yıkıldı, tıbbi atıklar var, benzin istasyonları, e, onun dışında işte be, benzinin atıkları vesaire, bütün bunların hepsi bir amalgam. Bu afet atığı gelelim, hadi bakalım dönüşlerin bilecek bir şey değil, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi yeni yeni arkasından koşarak okumaya çalışıyoruz, sevgili Vedat'ın hocayla e, ve onda uğraşan mühendislerle e, beraber işte. Kobe'den sonra ne olmuş? Nepal'den sonra, Haiti'den sonra, depremden sonra afet ne yapılır? Apayrı bir uzmanlık aranı. Kesinlikle tabii ki bütün bu karışım alınıp da yıkım mühendislerin tuttuğu yerden koparmasına bırakılır. Sen de şu dere yatağında dökver denmez. Yerleşim alanlarının uzaklığı, sulak alanlar, tarım alanları bütün bunlara bakılması gerekiyor. Kaldırılırken tekrar o bölgelerde kalıcı bir asbest sorunu yani rüzgarlanmayla yerleşim bölgesinin yakın olduğu zaman o sorun, çok genişlemiş oluyor. Ama bu sorun modada eee da, işte e, zaten Fikirtepe'de kalan herkesin zaten İstanbul'da yaşadığı bir sorundu bir yandan da. Veya İzmir deprem sonrasında veya Gaziosman işte Fet, e, Ok Meydanı Fethi Tepede işte Kirazı, şeyde kısıtlının orada yıkılan yerlerde bunların hepsindeki akses içeriğini kanıtladık biz de aparto parı kıntılar ve rüzgarlanmayla o çok daha başka bölgelere gitti. İncecik bir liften bahsediyoruz. Yani bu, bu mesele asbest tozuması enkaz kaldırılırken ve yıkıldığı yerleşim yerlerde devam edecek. Ama suya karışan şeyler ne yazık ki asbestten çok daha da fazla olacaklar. Biz bu asbestle ilgili e, konuyu e, şimdi depremde madem temadize ettik böyle bir şey hemen yoğunlaşıp geri çekilmeyelim. Türkiye'de kentsel dönüşüm, bina yıkımları halen devam ediyor. Mevzuat çok sağlam asbest konusunda en geç 1 Temmuz 2009, e, bu sene 22 e, 2022'den itibaren bütün binaların asbest envanterinin çıkarılması yıkılmadan önce mecbur tutuldu. Bununla ilgili usulsüzlüklerde belediyelere cezalandırılma etkisi verildi. Biz kendi yaşadığımız yerlerdeki belediyeleri bu konuda hesap verilebilirliğe itmeliyiz. Her belediye yakınlık olsun olmasın seçim politikası falan dememiz gerekiyor. İzmir Belediyesi'nin mesela. Bizi bu konuda İzmir depreminden ha, sonra çok kötüydü. Yani evet. bunu genel bir sorun olarak koymalıyız. Şu anda akut Hı. olarak bunu görüyoruz ama akut olarak müdahale edemediğiniz yerde e, şey yapmayalım, kırılıp da geri çekilmeyelim. Bu sorun hepimizin mahallesinde bir tane bina yıkılıyorsa bile bizi de etkiliyor. Bununla ilgili e, kamu hani gecikmiş de olsa halk hareketini kurmamız, halk sağlığı hareketini kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii köy meselesi var, bunu konuşamadık. Hatay'da ve Maraş'ın bazı yerlerinde doğal olarak asbest kur ediyor. Ve Aktofrak diye kerpiç evleri sıvı olarak kullanıyorlar. Onların ne kadar yıkıldığı, hayvanlar, insanlar ne durumda barınıyorlar, bununla da ilgili bir envanter çalışması yapılmadı. 2-3 gün önce Çevre Bakanlığı yardımcısı bir tweet attılar, bir fotoğrafta. Asbest ölçümü yaptık, havada asbest yok dedi. Bıza. İşte 11 ilin havası, yani biliyorsunuz yani metot bu, sağlık araştırmalarında değil mi böyle çalışmalarda veya atık yönetiminde numuneyi nereden aldınız? Hangi lokasyon? Hangi rüzgarla? Yani orada bir metre küp izole edilip oranı nasıl ölçüldü? Yani böyle bir ciddiyetsiz havada asbest yok. Hangi hava? 11 yıl afet bölgesi ilan edilmiş. Hangi hava? Hangi saatte? Hangi rüzgarla? Nereye bakın? Yani bu şekilde bir şey yok gibi yapmak çok ciddi zaten. Ee, devletin e, devlet bu ciddi devlet ve e, bir yandan da bunları üreten şirket suçlarına girdiğini düşünüyorum. Bununla ilgili 10-20-30 sene sonra ciddi kanser e, kaldığını zaten yaşayacaktı kanser dönüşme bağlı olarak. Üstüne deprem de geldi. Bunlarla ilgili emsal davalar açık yurt dışında olduğu gibi. E, bir sonraki Bundan sonraki benzer yıkımları engellememiz gerekiyor. Bu, ama, atı, ak toprak çok şey öğrendim ben ama ne yazık ki e, süre süremiz bu... bitti. Yani... Süremiz biterken bir küçük söz alabilir miyim hocam? Elbette tabii hocam. Dinleyicilerimizden... E, Hocamın Suha Oğuz bir e, mesajı var Aslı için okumak istedim. Aslı Oğuzma'nın evrensel bir etik vizyonu ve misyonu var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ol, olmasını arzuluyoruz. Hiçbir eksiği yok, fazlası var demiş Suha Hoca. Hocam ben, ben çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, Masvet mineliğe devam etmek istiyorum. Çok sağ olun ama sizinle e, konuşmalarınız bitmedi bana kalırsa. Evet. evet. Vakit ayırırsanız lütfen efendim bir program daha yapalım lütfen. Ben çok bu, teşekkür ederim hem ilginiz için hem de gerçekten hani geçen sefer gidamlı program yaparken de böyle olmuştu. Anlatması, konuşması, konuşma seviyesi bulması zor şeyler. Evet, bu formasına evet, evet, evet. yardımcı olduğunuz için bu anekdotları da evet, çok teşekkür ederim. Bir program daha kesin yapalım eğer vakit ayırırsanız. Lütfen veda ederken <gülüyor> sizleri Sezarye ve orayla baş başa bırakalım. Karnaval, destava, bir parçası parça. Biraz hızlı bir parça. Sabahı da dağıtmış oluruz. Tekrar tekrar teşekkürler Sayın Odman. Bize vakit izlediğiniz için. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Güzel hafta sonları. Biz de yarın 25 Mart'ta Atay'a doğru yola çıkıyoruz. Evet. Peki sağ olun